Öyleyse, bana karşı gelmekten korunun, ey akıl sahipleri! Hac mevsiminde ticaret yaparak, Rabbinizden size gelecek kar ve yarar talep etmenizde, size bir vebal yoktur. Arafat'ta, vakfeden ayrılıp, sel gibi müzdelifeye doğru akın ettiğinizde, meşar haramda Allah'ı zikredin. O size nasıl güzelce doğru yolu gösterdiyse, siz de öyle güzel bir şekilde,